Merhaba, böyle hemen kötü bir haberle başlamak istemezdim ancak Japonya'dan iyi haberler gelmiyor. Patlayan Fukushima'da içi nükleer santralinin işletmecisi TEPCO, santralin 4 numaralı reaktöründe radyasyonlu su sızıntısı olduğunu açıkladı. 8 ton radyasyonlu suyun henüz reaktör binasından dışarı çıkmadığı iddia edildi. Sızıntının aşırı soğuklardan suların donması ile yaşandığı sanılıyor. Eski Japonya Başbakanı Naoto Kan, Fukushima nükleer felaketinden sonra uzunca bir süre gözlerden kaybolmuştu. Başbakanlık görevinin birinci yılı dolmadan Fukushima felaketinden beş ay sonra istifasını sunan Kan, yaşanan nükleer felaketi doğru yönetemediği için hem muhalefetin hem de kendi partisinin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. İstifasının ardından Kan kendine yeni bir misyon edindi ve nükleer karşıtı aktivist olarak anti-nükleer kampanyanın parçası oldu. Kan'ın Perşembe günü Davos'ta yapacağı konuşmanın içeriği meslektaşı politikacıları ve iş adamlarını şaşırtacak. Nükleer felaketin yarattığı acıyı yıkım ve çaresizliği bilen eski Japon Başbakanı Kan, aynı zamanda ekonomik gelişmenin ve büyümenin vahşice yapılmasına ve bu canavarın beslenmesine karşı gür bir ses oldu. Nükleer santrallere ihtiyacımız olmadığını ve alternatiflerin olduğunu Kan şahsen ve tecrübeyle biliyor. Türkiye'de ise politikacılar... Hala nükleere savunma cehaletini gösteriyor. Biraz burada fazla genelleme yapmış olduk esasında. Türkiye'de de sesi gür çıkan duyarlı politikacılar yok değil. Mersin Milletvekili Ayto Atıcı 26 Ocak'ta mecliste Mersin Akkuyu'da <gülüyor> kurulması planlanan nükleer santral hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı. Atıcı yaptığı konuşmada milletvekillerine evinizin yanında nükleer santral olmasını ister miydiniz diye sordu. Sadece bir milletvekili el kaldırdı. Bu Türkiye ortalamasından bile yüksek. Atıcı dış kaynaklı ve dış teknolojiyle beslenecek nükleer değil, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini belirterek karar vericileri vicdanlı davranmaya davet etti. Hiçbir milletvekili kendi evlerinin yanına nükleer santral istemiyor ama gözlerden uzak Akdeniz'in en güzel koylarından birinde oldu mu buna itiraz etmiyor. Oysa bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığında olanların belki de farkında olmadığı gerçek. Akku'da kurulacak santralde bir kaza olsa Hemen tüm Türkiye hem de komşu ülkeler etkilenecek tıpkı Çernobil ve Fukushima'da radyasyon bulutlarının sınır tanımadığı gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de pek çok politikacı var. Bunların içinde sayıları bir elin parmağını geçmese de nükleer konusunda hassas milletvekillerinin olması yine de bir umut diyelim. Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol, iklim değişikliğinin tehlikeli seviyeye girişini önlemek için fosil yakıtlara sağlanan teşviklerin azaltılması gerektiğini söyledi. Birol bu yolla 2015 yılından itibaren yılda 750 milyon tonlu karbondioksit salımının önlenebileceğini söyledi. 750 milyon ton iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasını önlemek için karbon salımında gerçekleşmesi gereken kısıntının yarısı yani 750 milyon tonu sadece fosil yakıtları teşvikleri ortadan kaldırarak sağlayabiliyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı hesaplamalara göre 2010 yılında dünyadaki 37 devlet fosil yakıtlara fiyatları düşük tutabilmek için 409 milyar dolarlık teşvik sağladı. Peki aynı ülkeler yenilenebilir enerjiye ne kadar ayırdılar dersiniz? Sadece 66 milyar dolar yani fosil yakıtlara verilen teşviklerin yedide biri sadece temiz enerjilere veriliyor. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından oluşturulan... Küresel Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun raporu Haziran ayında Rio'da yapılacak zirvede öne çıkacağı tahmin edilen tartışma başlıklarına da işaret ediyor. Dünya üzerindeki insan yaşamının devamlılığı sınanmakta olduğunu belirten raporda, bu ne diplomatik bir dil yani hayat memat meselesi diyor rapor, süreçten başarıyla çıkılması için yani hayatta kalmak için tavsiye edilen ilk adım insanlık olarak kendi aramızda gelecek kuşaklarla ve doğayla olan ilişkinin Kökten bir şekilde değiştirilmesi. Gezegenimizdeki hükümetlere sunulan 56 radikal tavsiye içinde mal fiyatları belirlenirken doğaya olan maliyetin de hesaba katılması. Finans piyasalarının daha uzun vadeli ve istikrarlı sürdürülebilir yatırımı teşvik edecek şekilde gelmesi için yeniden düzenlenmesi. insanlar arası eşitsizliğin azaltılması için küresel destek fonu oluşturulması gibi öneriler yer alıyor. Bakalım bu akla selim tavsiyeler dinlenecek mi? Atık su arıtma tesislerinin suya ve kirletici vasfı yüksek tesislerin atmosfere salımları online olarak izlenmeye başlanacak. Belirlenen sınırlar aşıldığında sistem otomatik olarak sinyal verecek ve hangi tesisin çevreyi kirlettiği tespit edilecek. Çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürü Mustafa Sıtılmış, günlük 10 bin metreküp üzerindeki atık su arıtma tesislerinin deşarj kriterlerinin, parametrelerinin mevzuata uygunluğunun ve kirletici vasfı yüksek tesislerin, Online olarak izleneceğini kaydetti. Sistem 12 Ekim 2012'ye kadar kurulması gerekiyor. Genel Müdür Mustafa Satılmış parametre aşımı halinde para cezası ve hatta kapatmaya varan yasal yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Yani Big Brother suçluları online izliyor artık. salana göz açtırmayacak. Denetimlere gerek olmayan, sanayisi ve enerjisi atık üretmeyen yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.